52. konu, El-Haris bin Müslim et-Temimi'nin savaşta insanları Allah'a davet etmesi, Hazreti Peygamber bizi bir askeri birlikte gönderdi, hücum edeceğimiz yere vardığımızda atımı sürerek önde giden arkadaşlarıma yetiştim, biraz ilerleyince Ranin denilen yerde bir kabile ile karşılaştık, onlara la ilahe illallah demek suretiyle kanınızı bizden koruyunuz, dedim, onlar da bunu söylediler, arkadaşlarım beni kınadılar, bana bizi, elimize düşen ganimetten mahrum bıraktın, dediler. Döndüğümüzde durumu Hazreti Peygamber'e anlattılar. Hazreti Peygamber beni çağırttı ve bu yaptığımı çok beğendi. Bana şöyle dedi. Şunu bil ki Allah Teala onların her biri için sana şu kadar sevap yazmıştır. Ben onların iman etmelerinin sebebi olmuştum. Sonra Hazreti Peygamber bana şöyle dedi. Senin için bir mektup yazıp benden sonra gelen Müslümanların imamlarına seni tavsiye edeceğim. Daha sonra bir mektup yazarak mühürledi ve bana verdi ve şöyle buyurdu, Sabah namazını kıldığın zaman hiç kimse ile konuşmazdan önce yedi kere, Elahümme ecirnimine ne nar, ey Allah'ım, beni ateşten koru, de, Eğer o gün ölecek olursan Allah Teala seni ateşten koruyacaktır. Akşam namazını kıldığında da yine kimse ile konuşmazdan önce aynı kelimeleri yedi defa söyle, Eğer o gece ölürsen Allah Teala seni ateşten korur, Hz. Peygamber'in vefatından sonra ben bu mektubu Ebu Bekir'i Sıddi'ye götürdüm, o beni emir kıldı ve üzerine mühür vurdu, ondan sonra Hazreti Ömer'e götürdüm, o da aynısını yaptı, sonra Hazreti Osman geldi, mektubu ona da götürdüm, o da daha öncekiler gibi davrandı.